280. konu, Hazreti Osman'ın Habeşistan'a hicreti ile Lut aleyhisselamdan sonra ailesiyle beraber Allah yolunda hicret edenlerin ilk oluşu, aile efradıyla Allah yolunda hicret eden ilk kişi Osman İbni Affan'dır, Osman bin Affan, hanımı peygamberin kızı Rukiye ile beraber Habeşistan'a hicret ettiler, onların haberi uzun zaman peygambere gelmemişti, bir gün Kureyş'ten bir kadın gelerek, ey Muhammed, damadınla kızını gördüm, dedi, Hazreti Peygamber, onları hangi hal üzerinde gördün, diye sordu. Kadın, karısı bir merkebin sırtındaydı ve o da merkebi sürüp gidiyordu, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Allah yardımcıları olsun. Osman, Lut, A. S. dan sonra ailesiyle hicret eden ilk zattır, dedi.